Na azzalillahi min ash ve Abdullah bin Lehi'a örneğinde olduğu gibi rivayetinde kitaplarına dayanan ravinin kitaplarının yanması sebebiyle meydana gelebilir. Atâ bin Es-Saib ve el ceriride olduğu gibi, bazısının da yaşının ilerlemesi sebebiyle meydana gelebilir. Atâ bin saib ve el ceriride olduğu gibi, bazısının da yaşının ilerlemesi sebebiyle meydana gelebilir. Abdurrazzak es-Sanani ve Hişam bin Ammar et-Dimeşki örneklerinde olduğu gibi Abdurrazzak es-Sanani ve Hişam bin Ammar et-Dimeşki örneklerinde olduğu gibi kimisinin gözleri kör olur ve kendi rivayeti olmayan hadislerin telkin edilmesini kabullenmiş olabilir. Durrazak Sanaani ve Hişam bin etti meşhur örneklerinde olduğu gibi, kimsinin gözleri kör olur ve kendi rivayeti olmayan hadislerin telkin edilmesini kabullenmiş olabilir. Aleykümselamun selamın İsnat zincirindeki ravilerden biri ihtilat ile nitelenmişse şu hususlara bakılır. Biri. İhtilat ile nitelenmişse şu hususlara bakılır. Birincisi İhtilata uğrayan ravi, ihtilatından sonra bir şey rivayet etmiş midir? İkincisi, eğer ihtilatından sonra rivayet etmişse, Ondan rivayet eden ravinin kim olduğuna bakılır? Ondan rivayet eden râvinin kim olduğuna bakılır? Bu ravi ondan, ihtilatından önce mi yoksa sonra mı işitmiştir? Ya da her iki halinde de mi işitmiştir? Bu araştırılır. ihtilatından önce mi yoksa sonra mı işitmiştir ya da her iki halinde mi işitmiştir bu araştırılır. Üçüncüsü ondan rivayet eden ravi eğer ihtilatından önce işitmişse ve ihtilata uğrayan ravi sika ise bu ihtilat zarar vermez. Ondan rivayet eden ravi eğer iktilatından önce işitmişse ve iktilata uğrayan ravi sika ise bu iktilat zarar vermez. Dördüncüsü, eğer ondan rivayet eden ravi iktilatından sonra işitmişse bakılır. İhtilata uğrayan bu raviye mutabat eden sika bir ravi var mıdır? Bu, ravi bu raviye? Bu mutabat eden sika bir ravi var mıdır? Mutabat eden sika bir ravi var mıdır? Eğer mutabat varsa varsa bu rivayette hata etmediği anlaşılır. Şayet Sika'ya muhalefet etmişse, bu da bu rivayette hata ettiğini gösterir. Beşincisi eğer ondan rivayet eden ravi hem ihtilatından önce hem de ihtilatından sonra işitmişse eğer ondan rivayet eden ravi hem ihtilatından önce hem de ihtilatından sonra işitmişse bu rivayeti ondan, ihtilatından önce işittiğine dair bir karine olup olmadığına bakılır, araştırılır. Bu rivayet, ondan, ihtilatından önce işittiğine dair bir karine olup olmadığı araştırılır. Altıncısı, eğer ihtilata uğrayan ravi bizzat zayıf bir ravi ise onun durumunu araştırmaya gerek yoktur. Araştırmaya gerek yoktur. Zira ihtilat meselesi onun durumunu etkilemez. Sadece isnad için mutabat araştırılır. Sadece? Isnat için mutabat araştırılır. Ödevler yazın. Aşağıdaki isnatları ittisal ve ravilerinin adalet ve zaptı yönlerinden inceleyiniz. İttisal ve ravilerin adalet ve zaptı yönlerinden inceleyiniz. Kalib bin Dinar dedi ki, bize Umare bin Cüveyn tahdis etti. Dedi ki, Umare bin Cüveyn tahdis etti. Dedi ki, bize Ebu Sa'id tahdis etti. Ki, Ebu Muaviye et-Tarir el-Ameş'ten Ebu et-Tarir el-Ameş'ten o Enes bin Malik radıyallahu anh başlık atın Cerh ve Tadil. Cerh, ravilerin rivayetlerinin ya adaletleri yahut sapları ile ilgili olarak reddedilmesine sebep olan kusurlarının zikredilmesidir. Cerh, ravilerin rivayetlerinin ya adaletleri yahut ile ilgili olarak reddedilmesine sebep olan kusurlarının zikredilmesidir. adil Rabinin rivayetinin kabul etmeyi gerektirecek şekilde teski edilmesi ve güvenilir bulunmasıdır. Rabinin rivayetinin kabul edilmesini gerektirecek şekilde teski edilmesi ve güvenilir bulunmasıdır. Cerh ve tadilde uzman olan hadis imamları, ravilerin halleri, rivayetleri işitmelerinin subutu, vefat tarihleri ve buna benzer rivayet hakkındaki hükmü etkileyecek olan konuları araştırmaya özen göstermişlerdir. Halini zikretmedikleri hadis râvileri çok azdır. Bu ilim için birçok kaideler de koymuşlardır. Alt başlık. Ravilerin cerhinin ve kusurlarını açıklamanın meşru oluşu. Meşru oluşu. Bukhari 6032 ve Müslim 2591, Bukhari 6032 ve Müslim 2591 nolu hadisleri. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam görünce kavminin ne kötü bir mensubudur o buyurdu. Müslim 1480 rivayet ediyor. Müslim no, 1480 rivayet ediyor. Fatıma binti Kays radıyallahu anhayı Muaviye bin Ebi Süfyan ile Ebul Cehim nikahlamak istediklerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'ya şöyle buyurdu. Fatıma'ya şöyle buyurdu. Ebul Cehim sopasını omuzundan indirmez. Muaviye ise malı olmayan fakir bir kimsedir. Sen Usame bin Zeyd ile evlen. İbn-i Hatim El Cerh ve Ta'dil'de 1 bölü 23 Sahih bir isnad ile İbn-i Hatim El Cerh ve Tadil 1 bölü 23 Sahih bir isnad ile Afan bin Müslimden şöyle rivayet etmiştir: İsmail bin Uleyyenin yanında idim. Uleyye, Uleyyenin yanında idim. Bir adam birisinden bir hadis rivayet etti. Ben ondan rivayet etme. Zira bu sağlam biri değildir dedim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selamun Aleyküm. Selamun O da onu gıybet ettin dedi. Bunun üzerine İsmail bin Uleyye dedi ki onu gıybet etmedi lakin onun sağlam olmadığına hüküm verdi. Hatip El-Camii'de 2 202 ve El-Kifayede No. 95 rivayet ediyor. Birisi Ahmet bin Hanbel'e şöyle dedi. Bana filan kimse şöyledir, filan kimse böyledir demek ağır geliyor Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. Bunun üzerine Ahmet dedi ki Sen susarsan, ben susarsam Cahil kimse sahih ile sahih olmayanı nasıl bilecek? liha ki dela ilun nubuvede 1/45 isnadiyle naklediyor. 1/45 isnadıyla naklediyor. Yahya bin Said el Kattan rahimeullah şöyle demiştir. kattan. Kattan şöyle demiştir. Malik Sevri, Leys bin Sa'd ve El-Evza'i'ye hadis hususunda itham edilen bir kimse hakkında sordum. Malik, Sevri, Leys bin Sa'd ve El-Evza'i'ye hadis hususunda itham edilen bir kimse hakkında sordum. Hepsi de onun durumunu açıkla dediler. i̇bn Teymiye, Kitab-ül sayfa 99 naklediyor. Teymiye, Kitab-ül Gıybe, sayfa 99. Ahmet bin Hanbele şöyle denilmiştir. Oruç tutan, namaz kılan ve itikaf yapan birisi mi yoksa... Bidat ehli hakkında konuşan biri mi sana daha sevimlidir? Oruç tutan, namaz kılan ve itikaf yapan birisi mi yoksa bidat ehli hakkında konuşan biri mi sana daha sevimlidir? Muhammed dedi ki eğer namaz kılar oruç tutar ve itikaf yaparsa bunlar ancak kendisi içindir. Eğer namaz kılar oruç tutar ve itikaf yaparsa bunlar ancak kendisi içindir. Ama bilad ehli hakkında konuşan Müslümanların yararına bir iş yapmıştır ve bu daha fazletlidir. İbn-i Teymiye mecmul 28 bölü 231-232 şöyle demiştir. İbn-i Teymiye mecmul 28 bölü 231-232 şöyle demiştir. Bidat önderleri ile kitap ve sünnete aykırı görüş ve amel sahipleri de böyledir. Bidat önderleri ile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 Gravinin kabul edilmesinin şartları diye başlık atın bakalım. Gravinin kabul edilmesinin şartları. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe lâ şerîk ve estağfiruke ve töb lek.